Hocam iki programdır boşanma üzerine konuşuyoruz son programda bu konuyu bir kere daha konuşalım boşanma sonrasındaki ilişkiler hukuku açısından diye sözleşmiştik bugün ona devam edelim inşallah yani o alanda bir hayli sorunların olduğu bir alan hukukunun olması gereken bir alan ee, yani bir kadın erkek e, aile hayatına son veriyorlar ama diyelim ki çocuklar var çocukların e, velayeti meselesi var çocukların yani ilişki bitmiyor e, bir anlamda yani boşanmış olsa da Eskiden e, karı koca olan insanlar arasındaki ilişki bir şekilde devam ediyor ve e, yani Türkiye örneğine baktığımızda da e, o alanda böyle e, ilişkileri düzenlemek çok kolay olmuyor. Ee, çocuklar hakkında e, karar vermek, onların eğitimini düzenlemek, ekonomik hayatını düzenlemek, işte nafaka tartışması da e, Türkiye'deki mer'i hukuk açısından da e, tartışılıyor, gündeme geliyor. Bir hayli sorun var. Eminim ki e, size de e, bu sorunlar farklı veçeleriyle geliyordur. Neler var, sorun olarak neler var, e, neler tavsiye edilebilir e, bu noktada daha sıhhatli e, gelişmelerin olabilmesi için? Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki konudan eksik kalan bir şey var hocam. Bir kere her ne kadar şart değilse de boşamanın şahitler huzurunda olmasında fayda var. Evet onu konuşmadık. Yani şahitli olmalı. Nasıl nikah şahitliyse şahitsiz olunca bir anlam ifade etmiyorsa bu kendi şart değil. Ama neden önemli? Şundan dolayı önemli. Yani topluma mal edilerek yapılan işler daha ağır bir defa. Hmm. Şahide mal edilen işler ve sonra nikah ilan gerektiriyor. Nikah ilan gerektiriyor. Toplumda boşanma da mı ilan? şart değil hmm. belli belli bazı alimler şart görüyorlar ama şart değil fakat evet. yani bir defa e, sana şahit olarak gelecek insanlar e, senin elinden tutan insanlar olacaklar ufak bir dalgınlığa aile kurban gitmeme ihtimali evet. var bu arada e, talak ne zaman vuku bulmuştu bu da önemli bir boyut yani evet konuşurken, boşarken kolay oluyor boşama da, evet. sonra onun maliyetine gelince işte şuydu, buydu, şuradan dönülecek, u dönüş yapılacak yer arandığında bir sorun oluyor. Yani insan tek başına iken şeytanın eline daha kolay düşüyor. Evet. Şahitlerle olduğunda ondan sonraki hukukun gerçekleşmesi için daha bir güvenli ...daha insan... ...kimler şahit olabilir... ...yani ne düşünüyorsunuz... Sokumda? ...elbette bu bir aile mahremiyeti... ...gerektirdiğine göre... ...camiden iki Müslüman getirip onları şahit... ...tutacak halimiz yok... ...yani... E, ...aileye en yakın iki kişi olabilir... Evet. E, ...iki... ...ailenin ortak... ...dostu olan kimseler olabilir... ...ki budur asıl tavsiye edilecek olan... ...yani aynı bir avukat arkadaş... ...bir hoca arkadaş komşu, muteber bir komşu çağrılıp iki Müslüman e, biz boşanıyoruz ben bu hanemi boşuyorum şahit olun diye e, e, şahit tutulmasını insani yürümesi için boşamanın evet. e, bu bir noktada zorunluluk gibi duruyor bir ikinci meselemiz belki de bütün bu e, boşanma, boşama süreci için konuşulması şart ikinci konumuz hocam baştan sona kadar insanlığımızdan taviz vermeden bu işi bitirmeliyiz evet. İnsanlıktan taviz verdikten sonra yani kadın da boşandı erkek de boşandı olur yani bu ifadeyi neden kullanmak gereği duyuyoruz hocam şundan dolayı duyuyoruz dün uğruna intihar etmeye hazır olduğumuz bir kadını bugün boşuyoruz ...yani... ...kastımı olmadan söylüyorum... ...bir paçavra gibi görüyorsak... Evet. ...aslında kaybeden biziz... Evet. ...ya dün sen... ...burada insanlık yok yani... ...insanlık bitmemeli hiçbir evet. zaman... İnsan olarak boşanmalıyız biz... Evet, evet. İnsan olarak... ...boşandıktan sonra da insan olarak boşanmalıyız... ...şimdi... ...çok enteresan bir... ...menkıbe var burada... ...ayet hadis olmadığı için menkıbe diyorum ne kadar sağlıklı bilgi olduğu belli değil ama çok önemli bir ders Allah dostu biz zatın hanımıyla çok problemleri varmış talebeleri bir gün e, demişler ki işte biliyorlar hocasının hocalarının hanımı ya da şeyhlerinin hanımıyla problemi var çok eziyet ediyor size hanımınız e, değil mi demiş size ne demiş <gülüyor> bu aile mahremiyetidir demiş <gülüyor> evet. sonra boşamış onu boşandıktan sonra kadın başkasıyla evlenmiş. Talbileri demiş ki o kadın filancaya eşim diziyet ediyor bana ne demiş? Aile mahremiyeti var demiş. Evet, evet. Yani ne kadar voku gerçek bilmiyorum bunu ama gerçekten insani evet. bir tavır insani bir i̇nsani tavır, bir i̇nsani evet. bir tavır. E, Dolayısıyla bu tavrı öldürdüğümüz zaman e, İslam ahlakımız ruculet dediğimiz şeyde ölüyor bu arada. Keşke boşanma hiç olmasın dünyada. Evet. Ana gayemiz bu olmalı. Ama yok dünyada bunun tahakkuku. Yani olacak bu. Ee, binde bire düşecek inşallah. On binde bire düşsün. Ama o on binde bire bile düştüğü zaman yani on bin aileden bir kişi boşanıyor inşallah. Diyeceğimiz gün olduğu zaman bile o bir kişimiz insanlığı yıpratmadan bunu yapmalı. Evet. Çünkü insanlık gittiği zaman İslamlık da kayıp değer kaybını. Bazen oluyor. şöyle de oluyor? Aslında bu ıı, uyarınız, ikazınız çok önemli hocam. Çünkü boşanma süreçleri genelde tartışmalar, aile içi o problemlerin derinleşmesinin sonunda da geliyor. Onun için yani neredeyse oraya gelinceye kadar o insani hassasiyet dili bitiyor, bitiyor insan. Yani Tabii. o zaman da o insanlığı hatırlamak akla gelmiyor gibi. Ama nerede Müslümanlık hocam? Değil mi? Evet. Nerede Müslümanlık? Evet. Müslümanlığımız o gün devreye girmesi gerekmiyor mu? Evet. Yani sabır o anda değil mi? Doğru işte evet. Bunun için işte istişaresiz yapılmamalı bu işler diyoruz evet, evet, Ve mesela anneler babalar önlerine şikayet geldiğinde Müslüman olarak durmalılar o noktada. Evet, çok güzel. Yani çocuğunun annesi ve babası olarak e, durmaları taraf gibi e, bu çözümsüzlük bu bu sefer evet. iki kişinin kavgası, iki ailenin kavgası dedi. Geçenki dersimizde sohbetimizde söylemiştim. Konya'lı bir hanım teyze bana ben kabirden baktım bu işe dedi. Evet, ya bu evet. bu Müslümanlığımız bizim elhamdülillah. Evet. Yani damadının yani bu işin o tarafı var. Yani bir yarın yarını var bunun. Var iddiasıyla yaşıyoruz biz. Evet, elhamdülillah. O zaman iddiamızda sorun çıkar ortaya. Müslümanlık evet. iddiamızda sorun çıkar. Yani mesela bir damat dinliyorum ben. Bana diyor ki bu benim annemden daha annem diyor. Kaynanam değil diyor. Anneciğim benim diyor. Ama evet. kızıyla anlaşamıyorum diyor. Evet. kızından ayrılmak istiyorum zaten ölünceye kadar benim annem olarak kalacak bu diyor mahremiyet, an, hı hı. kaynanayla mahremiyet devam ediyor bu çok hoş bir şey hocam evet. kaynana bu ateşten kendini kurtarmış demek ki evet, evet. kaynata bu ateşten kendini kurtarmış mesela duyduğum çok hoşuma giden cümlelerden biri e, yani nasıl e, kaynataya sordum bu neden böyle oluyor ya dedi bir bakkal hatalı bir şey satınca geri alıyor ya dedi. Ben kızımı geri alacağım dedi. <gülüyor> Benim kızım böyle yapmamalıydı dedi. Kızım haksız bu işte. Dedi. Samimi mi söylüyorsunuz dediğimde elbette samimi söylüyorum dedi. Kavka da istemiyorum dedi. Alacağım kızım evde dedi. Evet. Ama bu i, nadirattan olmaya başladı. Evet. Yani bizim takımı tutuyoruz. Hakem hep haksız. Yani evla, evlat ...evde sorun olmuyor ama... ...bir başkasıyla ilişkide... ...evlenince de... ortaya çıkıyor, evet, erkek evet. için de geçerli... ...kadın için de geçerli... Doğru. ...yani bir babanın, bir annenin... ...kendisini ve çocuğunu... ...masum görmesi zaten yanlışın... ...bu masum görmekten zaten... ...sorun yürüyor. Evet. ...yani her işi mübarek hale geliyor bu sefer insanın... ...dolayısıyla... ...insanlığımız... ...ölürse boşanmadan dolayı... ...zaten Batılılar bize hep bombalıyorlar... ...Suriye'de, Irak'ta, şurada, burada... ...içten de biz kendimizi öldürüyoruz... Evet. ...bu da bir nevi bomba hocam... Tabii, tabii. ...çünkü basit bir şey değil... ...bir ailenin evet. çöküp ocağın evet. kapanması... ...kapılarının kapanması... Yani ...sıradan bir şey aile değil... ...aile sancısı arttıkça... ...toplum olarak zaaf geçiriyoruz... Yani. ...hocam şimdi bu... ...çok mesela iki kişilik... ...bir aile dağılıyor diyelim... Bu iki kişilik aileyi biz iki kişi görüyoruz. Melekler öyle görmüyor, topluma da öyle yansımıyor bu. Evet, evet. O iki kişi 20 kişi oluyor. Çünkü kız dönüp babasının evine gittiğinde, e, kocası evde bekar kalıp o evi kapatıp babasının evine büyük oranda döndüğünde, bu olay halalar, teyzeler, yeğenler, kuzenler bir evet. 500 kişiye yayılıyor ortalama Evet. Yani 3000 bin nüfusu bir kasabada. Hocam bir boşanma neredeyse üçte birine yansıyor. Evet. Huzursuzluk olarak. Çünkü sülaleler var. İki sülaleler. Tarafa. Yani geri dönerken çeyiz eşyasını bir taksiye yükleyip geri dönerken bir kadın yani büyük bir afet gibi geri dönüyor. Evet. Konuşurken hiçbir şey olmamış gibi giderim falan diyor insan ama giderken ayakları çekmiyor onu bu sefer. Evet. Bu sebeple ne edip edip insanlığımızı koruyalım. Evet. Onun için nikahda nasıl gidip nikahımızı resmi dairede yapıyoruz. Boşanmayı evet. da resmi dairede yapacağız. Nasıl daha dini olsun diye bir hoca efendi duası nikah kıyalım diyoruz. Boşanırken de hoca efendi boşasın bizi denmeli ...koşamayı erkek yapacak ama... ...hoca efendinin nezaretinde olsun... ...hoca efendinin de ilk cümlesi... ...söz verin bakalım insanlığınızdan... ...taviz vermeyeceksiniz... Evet. ...birbirinizin aleyhine konuşmayacaksınız... Evet. ...beceremedik... ...en ideal söz biz ...aile mahremiyetini ifşa etmeyeceksiniz... ...şimdi burada... E, ...efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meşhur bir hadis şerif var... ...buyuruyor ki... ...kıyamet günü üç insanın yüzüne bile bakmayacak Allah... Yani küper. gel senin hesabını sorayım demeyecek anlamına geliyor evet. bu. Bu ne korkunç bir şey hocam ya. ya. ya belki Ebu Ceyl'e bile soru sorulacak niye eziyet ettin Peygamber aleyhisselama diye ama buna o soru sorulmayacak. Birisi bunun eşiyle olan mahrem sırlarını başkalarına anlatanlar. Allah Allah. Evet. Yani şimdiye kadar namusundu. Evet. Ee, bu kıyamete kadar namusun senin. Sen ölsen o ölse. ...boşansan gene namus... ...çünkü bir ay senin namusun olarak... ...diyelim kaldı bu... ...satılık, pazara çıkarılabilir... ...arşivi açılabilir... ...bir namusu olmaz Müslümanın... Evet. ...yani... ...bu namus konusu... ...evlendikten sonraki süreçteki... ...namus konusu, iffetimiz... ...konusu... ...boşandığımızda bizimle bağı kesiliyor... ...ama bizim arşivimiz bu... Evet. Müslüman arşivini... Bu arşivi asla açamaz. Yani devletler yüz sene sonra arşivlerini açıyorlar vatandaşlara ama bu kıyamete kadar açılamaz. Evet. Yani meleklerden başkasının bilmediği bir arşiv bu. Kendisini bu deşifire... da asgari insanlık değil mi hocam? Asgari ama en az yapılacak bir şey ama azamisi bu. Evet. Yani bunu yapanın... ...hocam ortada konuşacak bir şey... ...kalmamıştır artık evet, mağazalara... Evet, evet. ee, zannediyorum ...biz tabi hanım olmadığımız için... ...bu hissiyatı yaşamamız... ...çok zor lafını yapabiliriz... ...kendisini yaşayamayız... ...hanımların en büyük korkusu... ...sonra boşandıktan sonra... ...kocalarının böyle şeyleri... ...deşifre etmesi ortaya koyma... ...bu arşivi açmaları... ...hanımlar için ciddi bir korku... ...haklılar da bu konuda... ...yani... ...bir yatak odası mahremiyeti... ...bir ev içi konularına ait... ...mahremiyet... ...bunlar asla açılmamalı... ...eğer bir kaynana... E, ...boşanmadan sonra... ...çocukların boşanmasından sonra... ...anlat bakayım diyorsa o kaynana da, da hayır yok... Evet. ...bunlar dinlenmemeli... Evet. S ...sadece... ...kaza ara çok zorunlu olarak dinlenecek... ...bir iki mesele varsa bile... ...mezara kadar gömülmeli bunlar... Evet. ...yani bizim Müslüman ciddiyetimiz bu olmalı. İnsanlık anlayışımız bu olmalı. Elbette mesela mahkemede de belli bir şey konuşulabilir. Yani çok Zaten ağır bir süreç. Şu anda çok faşediliyor. Mahkeme ortamları hakikaten acayip ortamlar. Bu aile boşanma mahkemeleri vesaire. Yani Eğer hele <gülüyor> anlaşmalı vesaire değilse onun için geleceğimiz noktada anlaşmalı boşanma noktası olmalı. Şimdi burada e, devlet e, çıkardığı kanunlar ve uyguladığı sistemle e, erkeklere bilhassa kamuoyu oluştur kendine yoksa ezileceksin deyip kahvede bile aile sırlarını anlatmaya dürtüyor. Yani kanunla kimse kimseyi sevemez hocam. Bu evet, mümkün tabii, değil. Tabii. Eğer kanunla biri sevilecek olsaydı Lenin, Stalin şimdi milyonlarca Rus'un mabudu olurdu evet yani 50 senede mao mesela evet. niye unutuldu çünkü kanunla sevdiriliyordu evet. kanun bitti yani kanun eskidi eskidi bitti yani bu yapmacık oluyor dolayısıyla kanunla karını seveceksin denemez kimseye evet yani Ömer radıyallahu anh böyle bir benzer bir soru soruluyor da e, o da diyor ki bana bak diyor bir Müslüman erkeğe evinden soru sorulmaz diyor <gülüyor> yani bu bu hakikat hocam. Evet. Bu, bu bir hakikat. Yani erkek ya sana evirip kıvırıp yontarak anlatacak ya da rezil olarak anlatacak. Evet. Yani haklı olduğu bir konuda bile anlatamaz. Kadın hiç zaten ağzını açamaz. Yani kadın ne anlatacak zavallı ne diyecek yani? Anlatacağı her şey onun için bir mahcubiyet konusu. Dolayısıyla insanlığımızı korumayı bir insanlık ve evet. Müslümanlık kabul etmek cibesi, zorundayız. Evet. Gerekiyorsa yük alıp ya sen ayıp ettin ya, boşamayacaktın gibi diniyor ya. Evet. Ne yapalım işte ettik bir cahillik değecek içine gömecek. İçine gömecek Çünkü onların insanların ayıplamasından daha kötü kendi arşivini iffet arşivini açması evet. namusuna ait arşivi açması çok daha kaba ve kabahatli bir şey burada e, söylediğimiz şey elhamdülillah başımıza gelmedi kolay konuşuyoruz belki o kardeşlerimiz e, bunu yapmak kolay değil diyecekler. E, gıybet yapmadan oturmak da zor üstadım ama ecir bu. Evet, evet. Yani dedikoduya katılmamak da katılmamak, e, zor evet. ama e, nihayetinde bundan bir sevap beklemiyor muyuz? Evet. Yani ben Müslümanlığımı ve insanlığımı korudum bu işte Yarabbi dediğimizde kıyamet günü. Bu bir ecir kaynağı olmayacak mı bizim? İşte o kabirden bakmaya geliyor. Yani işte. o ablamız ne güzel ben kabirden baktım bu işe. <gülüyor> Dediği gibi yani kabirde çünkü bir Müslümanın aleyhinde konuşmak, bir Müslümanın sırrını yaymak haram, değil evet. mi? Haram değil mi bunlar? Ya bunu bir Müslümanın sırrını yaymak haramsa eğer, kendi hanımın, geçen hafta hanımın olan bir kadının sırrını yaymak nasıl bir haramdır acaba? Ya. İşte bu nasıl haramdır sorusunun cevabı, kıyamet gün Allah Teala'nın hesap görmek için bile huzuruna çıkamamak kadar bir yüzüne bir şey bakmayacak haram. Allah. Allah Teala yüzüne bakmaması. ...yani hesabını sormak için... ...getirin kulumu demeyeceği... ...seviyesiz kullardan oluyorsun... Evet. ...yani bu bir seviyesizlik... ...bunu bir trafik kazası... ...kabul etmek lazım hocam... ...bir kaza oldu, evet. yürütemedik... ...araba pert çıktı, bitti... Evet, evet. ...araba pert oldu, haydi hayırlısı olsun... ...bu çok önemli... ...hiç çocuğumuz yoksa bile... Evet. ...bir aylık veya on senelik... ...veya yirmi senelik... ...evliliğimizin süresi ne olursa olsun ayrılırken. Yani mahremiyet şeyini mühürleyip kaldırmak lazım. Kasayı. Eğer Müslümansak. Evet. Eğer kıyamet günü dirileceğimize, hesap vereceğimize inanıyorsak, eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşinin sırlarını yayan Allah huzuruna bile çağırmayacak sözüne iman ediyorsak. Evet. Ama o anda ben çok sinirliydim. O anda Müslümanlığını arıyorduk senin zaten. Evet. O anda çok sinirliydim. Ideal, yani intihar eden de o anda çok gergindim diyor. Evet. E, akıllı insan o anda zaten aklı başında olmalı. olması lazım bir bu arada isterseniz bir dipnot açalım biz geçenki sohbetimizde dedik ki ara sıra check up yapmaya gitmek lazım dedik evet şimdi bu noktaya gelince evet çok zor olabilir fren sistemini kullanmak ağız mekanizmasını evet, düzenli evet. ama bu noktaya gelmeden başlamak lazım biz ...check-up yaptırıp yani henüz ilaçla düzebilir, düzelebilir durumda olduğumuzu tespit ettiriyoruz. Kanser kendisi geldikten sonra bir daha tespit edemiyorsun bunu ama. Evet. Yani ondan sonra ya ameliyat ya ölüm çıkıyor karşına. Evet. Bu sebeple yani nefsimizi fazla abartmayıp nefsimizin ya gitme rezil olacaksın falan gibi görüntülerine takılmadan... Yani ara sıra ufak tefek sorunlar oluyor. Mesela ben çok basit bir örnek vereyim. Çocuğumuz oldu. Evet. Baba dedi ki Ahmet olsun. İsim. Ha, i̇sim koya. Anne dedi ki <gülüyor> Mehmet olsun. E peki anne olsun, annenin dediği veya babanın dediği Ahmet oldu veya Mehmet İkisi de güzel mi bu isimlerin? Güzel. Ben bir haftadır yemeklere katılmıyorum. Niye benim dediğim isim olmadı diye. <gülüyor> bu check-up gerektiren acil bir konu. Evet boşanma konusu değil bu 5 sene sonraki boşanma burada başladı hocam Evet Yani Bir ya, kurt düşüyor Bir mikrop bu hocam evet. Bu mikrop bünyede yerleşiyor Tıpkı hastalığımızda olduğu gibi Ben e, yani Şunu düşünüyorum Gerçi benim çocuklarımda isim koyma hakkım hiç olmadı Kullanmadım bu hakkımı Eşimden de Allah razı olsun. O da hakkını kullanmadı. Dedeleri. Dedel. Bizim örfümüzde dedeler güçlü. E, tamam çok da güzel ve benim hoşlanacağım güzel isimler kondu. Dolayısıyla hiçbir sorun olmadı evimizde. Ama şöyle bir şey olabilirdi. Yani ben Ahmet istiyordum da Mehmet oldu. Bu akidemi rahatsız edecek bir konu değil. İmanımla ilgili bir konu, değil. ahlaksız bir konu değil. Dolayısıyla ya doğurduğu gibi de ismini de koysun. Ne var bunda canım? Helal hoş olsun niye diyemeyeyim ki ben Evet. niye hep karşı taraftan helallik bekleyeyim yani veya kadın olarak ya bu eziyeti ben çektim aslında adını ben koyacaktım ama madem ki e, babası böyle bir şey istiyor çocuğu daha fazla sever böylece bırak böyle olsun niye ferahat etmeyeyim evet. şimdi ben bunu hanımefendilere söylüyorum mesela tamam o niye ferahat etmiyor diyor evet. ha, bakıyorum <gülüyor> tartışmaya mecal yok yani şeytan hocam bunu alıyor Evet. dondurucuya koyuyor <gülüyor> ondan sonra bir geziye giderken mesela arabada işte niye beklettin beni arabada görüyorsun trafikte bekliyoruz tartışmasıyla onu, bir, onu da alıyor buzdolabına koyuyor dondurucuya koyuyor ondan evet. sonra üçüncü bir fitne işte aralarında annesi bir şey söyledi dayısı bir şey söyledi den alıyor üçünü birleştiriyor mahkemeye götürüyor evet. biz bunları böyle komik zannediyoruz ama hocam ben bugüne kadar Binlerce diyebileceğim kadar aile davasını geri götürdüm. Yani niye kavga ediyorsunuzu aldım, Ta evlilik günlerine doğru getirdim. Bir iki dava hariç kökleri nişan gününe dayanmayan bir problem görmedim hocam. Allah Allah. Daha evet. nişan günündeki bir soruya dayanıyor ama onlar bunu yok kabul ediyorlar. Şeytanın ha, buzdolabına konmuş. Mesela diyor ki e, çikolatayı diyor babamdan önce abine tuttun sen diyor. <gülüyor> abine çikolata tuttun diyor sen zaten babamı hor görüyordun diyor evet. nişanda belliydi bu diyor 3 çocuktan sonra bu cümle söyleniyor hocam <gülüyor> evet. yani imkanım olsa da bu benim dinlediğim şeyleri yazsam hocam bir üniversite fakülte bitirecek malzeme çıkar bundan komik ama yazın hocam bu, bu tür şeyler yani bir vakit gerekiyor ama evet. niyetim var Niyetim var da yazacağım. çok eğitici oluyor çünkü Yani hocam bana 28 yaşında adam dedi ki Biz bunların evine nişan için Gittiğimizde dedi Sakallı hacı efendi babam zavallı Yataktan kaldırıp getirdik dedi Önce kendi abisine tuttu Çikolatayı dedi evet. Bunun ahlaksızlığı oradan belliydi Dedi <gülüyor> Boşanmada bu gündem oldu mu dedim E hocam işte oradan başlatıyorum Size dedi Evet. Şimdi o bana haklı çıkacağı şeyi anlatıyor. Bense iblisin dondurucuya nerede koyduğunu başlatıyorum. Evet. Bu O gün ona göz geldi. ama çok da sevdiği için bir de kız istemeye gittikleri için bunu gündem etmemiş. Evet. Ah etmiş içi onun. İçeride kalmış. Onu almış şeytan buzdolabına dondurucuya koymuş. Şu olay bu olay derken. O derin dondurucu da içinde insanın tabii kendi için yani mesela Allahu Teala bize nasıl dua edeceğimizi öğretirken Rabbena la tejal fi kulubina gillel lillezina aminu gillel lillezina aminu iman edenlere karşı içimizde bir nefret kim bırakma şimdi bu ne muhteşem bir şey bu iman edenler artı iman eden bir kadın bu iman eden bir erkek bu kocan senin yani hocam veya hanımın o, o şeyi edinebilsek hocam işte o terbiyeyi duanın Bize vereceği terbiyeyi i̇şte Onun için diyorum tam tasavvuf zamanı hocam evet, şimdi. evet İnsanlık geldi geldi tasavvufa muhtaç Olduğu en güçlü zamana geldi Evet Onun için ihyaülümüddin okunmayan evden Yani her fitne beklenir diyorum evet. hocam Onun için riyaz-ı salim bilmek lazım diyorum Evet şimdi. evet tamam, yani, lazım. Aksi takdirde hocam e, nefisler her zaman Adem Aleyhisselam'dan beri nefis var. Evet. Nefis yeni peyda olmadı yani Siyonizm'in icadı değil nefis. <gülüyor> evet. Nefis Allah'ın yarattığı bir evet, şey İnsanın ve bundan içi... besleniyor. Evet. Gıda nasıl mikroplar çöplükte mesela e, pislikten besleniyorlar. Nefis de bu tip şeylerden besleniyor. Evet. İşte İblis onu alıyor dondurucuya koyuyor. Ondan kebap yapacak zamanda. Evet. <gülüyor> Öbüründen şundan bundan. İşte hocam bunu hiç unutamıyorum. O gün babama değil abisine çikolata Hanımına sordum Niye böyle yaptım Vallahi hatırlamıyorum hocam dedi evet, Farkında bile değil Yani ben zaten elim ayağım birbirine karışmış değil e, Annem götür dedi Öyle götürdüm çikolatayı dedi Şimdi <gülüyor> bu kadar hatırlıyor kadın Orada belki kim kim onu bile fark edememiştir Normal ahlaklı bir kadın Orada dedeyle Bakamak. babayı karıştırır, karıştırır evet. Yani heyecanlanır İlk defa hayatıyla ilgili en ciddi bir iş yapılıyor nişan yapılıyor bunu bir Müslüman alıp getiriyorsa hocam ta 8 sene 10 sene sonraki boşanmaya 3 çocuktan sonra hem de evet. getiriyorsa ortada hocam çok büyük bir sorun var bu sorun terbiye edilmemiş nefis sorunudur evet. şeytana bırakılmış açık kapılar sorunudur evet. bunların toplamında da insanlık hastalığıdır bu evet. İnsanlığımızı zedeledik o zaman biz bu aile konusunda bu, bu sebeple yani biz insaniyetimizi zayıflatmadan becerip bu işi bitirelim evet. çünkü bize tekrar lazım bu insanlık mesela boşanmış bir erkek bir daha evlenmek istiyor ki kadın için ve erkek için yüzde yüz hak bunu da konuşacağız şimdi inşallah ee, muhakkak önceki hanımı bulunacaktır bunun niye ayrıldınız tabii diye. niye sorulacak ona ya sormayan da akıl yok tabii niye ayrıldın niye ayrıldın gerçi bunun akrabasına sorulursa bir detcalar rastlamıştı onun için ayrıldılar diyecek <gülüyor> öbür taraf için de geçerli ama bu gidilip sorulacak soruşturma yapılacak şunu dediğini düşünün kadının bir insan olarak biz bir arada duramadık ama herhangi bir sorunumuz size yönelik olarak yok ben geçer olumsuz bir şey söyleyemem ben mesela. söyleyemem biz anlaştık, ayrıldık. Siz yaparsanız hayırlı olsun. Bu bir referans. Evet. Bir referans da ben cehennemden kurtuldum. İstiyorsan sen git oraya. Diyeceğini düşünün ya da evet. daha medeni ve gıybetten korkuyorsa mesela konuşamam. Konuşulacak şeyler değil bunlar. Haram. Yoksa ben konuşurdum. Güya konuşmuyor şimdi. Hı, evet. Keşke konuşsa. O da bir şeyi hançerip saplıyor. Daha fazla daha bir kör evet. hançer bu emek. Evet, evet. Bir eğlenmemiş hançerle kesiyor bu. O sebeple e, yani insanlığımızı öldürmeden boşanmak lazım. E, bu yüzden ben bazı kardeşlerimize çok acil boşanın diyorum. Çok acil boşanın diyorum. Çünkü bakıyorum ki... Ya İnsanlıklarını boşan, öldürecekler. A, aksi takdirde evet. öldürecekler. Mesela insanlığımızın ölmek üzere olduğunu gösteren en önemli işaretlerden biri çocukları siper olarak kullanmaktır. Evet. Anne veya baba... ...çocuklardan birini alıyor... ...hele baba bunu yaptığı zaman... ...çok vahşice yapıyor yani... ...kalkan olarak çocuğu kullanıyor... ...mermiler çocuğa gelsin diye... Evet. ...ya on yaşında çocuğu Allah'tan utanmıyor musun... ya? ...on yaşında çocuk siper edilir mi böyle bir şeye... ...yani... Evet. Işte ...mahkemede sana sorarlarsa... ...annem deli de... ...annem hep bizi döverdi de... Şimdi evet, ...annesinden evet. çocuğu alacak ya... ...bu insanlığın gittiğini... ...gösteriyor... ...e peki bu Müslüman değil... ...bu deli... ...niye onunla yaşadın yıllarca madem öyle... ...madem öyle... ...daha önce bu konularda şikayetin vakı değil senin... ...bir şikayet duyurusunda bulunmamışsın... ...deli olduğuna dair... ...evet mesela... E, ...bakıyoruz kadın veya erkek... ...ciddi bir hasta yeşil çeteyle... ...ayakta durabiliyor... ...e zaten mahkeme ona çocuğu vermiyor o zaman... Evet. ...yani ortada bir vaka var üstad ben bunu bir isimle topluyorum insanlık öldüyse siz zaten boşsunuz dolu değildiniz zaten Evet yani bu insanlık konusunda da ben eşler zaten insanlığı korumak için boşuyorum diye bir iddiada bulunabilirler dört kişiyi daha göreve çağırıyorum hocam iki tarafın annesi ve iki tarafın babası onlar insanlığı koruduğu sürece evlatları e, o çizgiyi aşamazlar annesi kızım ...çok aşırı konuşuyorsun... ...bizim aile prestijimize... ...iman davamıza... ...ters oluyor bu... ...arkanda değilim dediği an bir kadın kolay kolay konuşamaz hocam... ...aynı şeyi baba... ...oğlunu çağırıp... ...boşanabilirsin oğlum... ...benim evladımsın geri geliyorsun... ...ama insanlığına zarar verirsen... ...Müslümanlığına zarar verirsen... ...babanı da boşanmış olursun... ...yani arkasında kör destek... ...bilmiyorsa kadın ve erkek... Allah'ın izniyle abartamazlar bu işi evet. Ayrılırlar Herkes yoluna devam eder Burada birinci bu nokta Çok, e, çok uzatırsak hocam Yok, Başka türlü vakit yetmeyecek İkinci konumuz Hocam e, Boşanmayla beraber ortaya çıkan En büyük sorun çocuk sorunu Çocuk sorunu Şahitlerle boşanılsın desin insanlık ölmesin Dedik çocuk sorunu var Çocuk sorunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da oldu. Şehit ailelerinin çocukları ne olacak diye... ...boşananların çocukları ne olacak? Dinimizin bu konuda kuralı kesindir hocam. Reşit olmayan yani bali olmayan çocuk annede kalır. Evet. Mer'i hukukta da böyle zaten. Evet. Bunun istisnası evlenmesidir kadının. Ha, evlenince... Kadın gider bir daha evlilik yaparsa ki hakkı bu... ...kadın bir evlilik daha yaptı mı... ...çocuklar babaya geçebilirler... ...fakat... ...bu esnada... ...kadının sağlık sorunu olabilir... ...yani velayeti... ...yürütme noktasında... ...zorlanması... ...yani sağlık sorunu... Kendisi, ...kadının sağlık sorunu vardır... ...akli sorun olabilir... ...bedensel sorun olabilir... ...kadını babası... ...çocuklarıyla evine kabul etmiyor olabilir baba devrede otomatik olarak tabii. Yani kadın baba evine döndüğünde baba kabul etmiyor olabilir. Olabiliyor. Evet. Çok ciddi örnekleri var bunun. Var tabii. Mesela çok adi bir söz bu. El alemin soyunu bu eve getirme. Evet. Yani bu, bu da bir anti insanlık hocam evet. ne demek el alem? kızının çocuğu kızının bu çocuğu, en azından yüzde ellisi hiç değilse evet, evet. efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yani anneyi esas kabul ediyor annedir tabii, bu, bu. Tabii. zaten onun ciğerinden büyük oranda evet, gelme bu evet. ama her halükarda esas anne burada evet. baba bu konuda diretmemeli baba şunu ispat edebilir bu anne çocuklarıma kastı var bunu da zanla yürütmesi doğru değil, yani raporlaması lazım bunu. Mesela çocuğu penseyle etini koparıyor. E zaten devlet de şimdi alıyor çocuğu o evet, anneden. Evet. E yani bu tip psikolojik sorunu var. Demek olabilir evet. psikoloji, psikiyatik psikolojiden evet. önce psikiyatik sorunu olabilir. Ama erkeklerin burada yanaştığı bir sorun var. Yalancı şahit bularak. Evet. Çocukları kalkan olarak kullanarak Çocukları çikolata ile kandırarak Bunu yaptıkları zaman Bu âlâ bir zulümdür Nehûzubillah evet, evet. Bu bu sefer boşanmaktan bir vebal çıktıydı e, Bu yalan ve iftiradan dolayı Daha büyük bir vebal çıktı Boşanmanın bir anlamı var evet. İftiranın ve e, Yalanın bir anlamı yok Yani erkek buna tevessül etmemeli Elbette kadın da ...babasıyla çocukları arasına bir temiz demir perde koymamalı. Evet. Mesela ben ideal ahlaklı Müslüman bir kadını 3-5 yaşına kadar çocuk da anlamaz tabi. 5 yaşından büyük çocuklarını yavrum biz annenle baban babanla bir arada yaşamayacağız. Sizin cici babanız o. Ee, sizi çağırdı mı gideceksiniz tamam mı ben sizi yıkayacağım saçınızı tarayacağım babanız öyle gideceksiniz. Evet. Yani becerip bir anne içine kor dökerek de olsa kolay değil tabi bunu kolay yapması değil, evet. ama bunu yaptın mı sen Allah katında çok şey kazanırsın çünkü nasıl babanın anne ile çocukları arasına girmesi bir zulümse e aynı şey baba için de geçerli onu da yapmamak lazım şimdi üstadım tekrar vurguluyorum elhamdülillah başımıza gelmedi evet. ama başına gelenler bunu böyle bir volkan patlamış yüreğindeki gibi anlatıyorlar Doğru. Evet. ama biz de onlara Yaran senin acın Gecefsiz doğru Yoktur, değil demediğimiz diyemeyiz. gibi, demediğimiz evet. gibi. Ya ben senin Müslümanlığını, insan kaliteni de bugün göreyim. Evet. Demek zorundayız. Yani babası ölseydi haftada bir mezarına götürecektin sizin burada babanız yatıyor diye. Evet. E bırak haftada bir görüşsünler evet. şimdi. Evet. Mesela şuna da şahit oldum. Ee, baba dedi ki, hocam dedi bir şey dikkatimi çekti dedi. Ben mahkeme kararıyla 15 günde bir çocuklarımla görüşüyorum ama dedi çocuklarım leş kokuyor hocam dedi. Evet. Leş kokuyor dedi. Tesadüfen dedi. Dedim oğlum niye yıkanmıyorsunuz banyo yapmıyorsunuz? Ee, annem pazar günü akşam banyo kuralı getirdi diyor. İnceleniyor ki pazar günü 8-5 arası görüşüyor çocukları. ...pazar günü yıkıyor bir daha... ...adam pis kokuyor çocuklar... ...bir daha çağırmasın diye... Allah Allah. <gülüyor> ...yani bu çocuğu kullanmak hocam... ...bunu yapmaz bir anne... ...diye içimden geçiyor ama... ...olaylar var ortada... ...yani olaylar var... ...bu çok seviyesizce bir şey... ...yani bizim boşanmamız... ...insanlığımızı öldürmesin dedik ya... ...yani bu çocuklar... ...bin kere boşansan sen gene onun çocuğu olacaklar yani babalıkları ve annelikleri bitmiyor bu insanların dolayısıyla çocuklarımız kavgamıza asla konu olmamalı hatta esefimiz bizim keşke bu çocuklar ayrı bir anne baba bilmeselerdi diye olacak mümkün olduğu kadar o sizin babanız ama biz bir arada durmuyoruz evet o sizin anneniz ama biz bir arada durmuyoruz yani bir kendi içimizde öfke varsa bile bunu çocuklara intikal ettirmemeyiz. Eğer çocukları gerçekten seviyorsak. Evet. Gerçekten evet. çocukları seviyorsak. Bunu biraz açalım hocam. Yani çocukları gerçekten seviyorsak e, neden ki, o gerekli? Çünkü eğer ben çocuğu böyle bir şeyi de harcıyorsam herkes biliyor ki. Ya çocuğun ay, içine de bir öfke tolamak. bir düşman yetiştiriyoruz. Evet. Yani herkes biliyor ki. Bu çocuğa ki, da bir şey katmıyor değil mi? Katıyor. <gülüyor> Negatif katıyor. Negatif katıyor. katıyor Tabii evet. toplumun başına bela bir çocuk çıkarıyorsun. Evet. Yani bu çocuğa git annenin saçını asıl dedin gitti asıldı. Bunda ne elde edeceksin sen? Evet. Ne elde edeceksin? Yani haklıysan sen bu davanda ahirette al. Zaten çocuk annesini üstse, babasını üstse veyahutta her halükarda sana bunun bir menfaati olmayacak. Tam aksine yani kötülük kötülük deneylerini Annesi veya babasının üzerinde yapmış bir çocuğun babası ve annesi olacaksın sen. Yani anne olarak veya baba olarak öbür taraftan intikam için çocuğu kullanıyorsun. Evet. Ya bu nedir? İlk terörizm denemelerini babasının üzerinde, annesinin üzerinde yapmış bir çocuk kadar tehlikeli bir çocuk olabilir ya, mi ya? Evet. Denek olarak annesini kullanmış çocuk. Babasını kullanmış. Biz zannediyoruz ki üç yaşında çocuğa bunları söyleyince etki etmiyor öyle şey olur mu? 30 yaşına geldiğinde çocuk bunları hatırlıyor. Nasıl kaşık tutmayı öğretiyorduk. Babasına hakaret etmeyi, annesine hakaret etmeyi de sen öğretmiş oldun. Dolayısıyla bu çocuğu gerçekten sevip sevmediğimize dair bir soruşturma gerektiriyor. Evet. Demek ki çocuğu gerçekten sevmiyorsun sen. Allah için sevseydin çocuğu bunu yapmazdın. Örtüyor ya da hocam o içimizdeki öfkeler, kinler çocukla sevgimizin arasına giriyor. O zaman efkarlanınca sigara içmek gibi bu. Evet. Efkarlandın, canın sıkıldı, sigara içip kanser olup <gülüyor> Evet. Yani e, biz nerede Müslümanlığımız hocam? İnsanlığımız nerede evet, bizim? Evet, Sorumuz bu bizim. Evet, bizim farkımız, ümmeti Muhammedten Muhammed'den aleyhissalatü vesselam olma farkı. ...Müslüman olma farkı... ...sabırla imtihan olduğumuzu bilip... ...Allah'tan sabrın karşılığını sevap olarak... ...bekleme, umudu taşıyan... ...insan olma farkımızı nere gömeceğiz biz? Evet, evet. Eğer bunları yapmayacaksak... ...Finlandiya'da boşanmış bir aileyle... ...bizim ne farkımız olacak? Evet. Ya da Afrika'nın ucunda... kabile hayatı yaşayan biri... ...döve döve karısını boşadı... ...e biz Ümmeti Muhammed terbiyesi görmüş... ...20 sene Cuma namazı kılmış bir insan olarak... E ...sen de öyle yapıyorsan... ...yani... Ben cevapları hep duyuyorum şu anda Hocam bildiğin gibi değil çok sinirliydim o zaman Ben o gün işte istiyorum seni <gülüyor> evet. Yani bu araba 300 kilometre kadranında yazıyorsa Eğer 300 kilometrede Duran fren sistemi Olduğu sürece benim için değerli araba o. Evet yani 300 kilometre yazıyor kadranında Ama 50 kilometreden sonra freni tutmuyor ya. E buna ben niye para vereyim ki Evet Yani bizim Müslümanlık terbiyemiz nerede Niye biz Allah'ın adını, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini kullanıyoruz tamam mı diye niye nikah kıydi kuzen? Evet. Bu sözler niye söyleniyor niye o zaman? Söyleniyor? Evet. da devletin işte Türkiye Cumhuriyeti'nin filan yasasına göre siz karı koca oluyorsunuz tamam mı niye soruyorlar? Çünkü mahkemeye geldiğinde ben bu kanunu beğenmiyorum diyemiyorsun. Bu kanunla evlenmiştin çünkü. Evet. Aynı şekilde Allah'ın adı peygamberin sünneti denirkenki ifade boşanma sürecinde de karşımızda olmalı boşandıktan sonra da olmalı bir sorun daha var üstadım ee, anne baba ve çocuklar üçü birleştiğinde şeriatımıza göre çocukların nafakasını baba öder anne masraf yapmaz Evet. ayrılık sürecinde anne masraf yapmaz annelik ve çocukluğun kesiştiği noktanın masraflarını baba, baba evet. Bunu e, yani mesela iki çocukla ayrıldılarsa iki çocuğun örfi bir masraf değeri vardır. Evet. Mesela bir aileye e, iki çocuk ne getiriyor? Bu şu anda tespit ediliyor. ediliyor. Mesela asgari evet. ücret tespit evet. edilirken tespit ediliyor. Bunun şüphesiz farklı ortalamaları var. Yani anne ...villaya taşınan bir... ...mantıkla boşanıp gittiyse... ...onun masrafı başka... ...villadaki masrafları başka... ...Gecekondu'ya gittiyse oradaki masraf ...ama bunun bir ortalaması... ...vardır bile, örfe göre... ...bu babaya aittir... Evet. ...ancak... ...boşanan hanımefendilerin... ...iddetleri bittikten sonra... ...yani 3... ...hayız döneminden sonra... ...ortalama 75 güne yakın bir rakam bu... ...o günden sonra... Eski kocalarından Artık eski oldu o Eski kocalarından aldıkları her bir lira haramdır Öyle bir hakları yoktur Evet Yani bir kadın Bakması haram tutması haram e, Halvetleri haram Şekilde tamamen ayrıldıkları Bir e, kocadan yani Sıfır insan Başkasının eşi olma hakkı olan bir Zamana e, geçmişse Ondan sonra Maddi bir borçları varsa onu alır tabi Mehrini almadıysa alır. Evet. Veyahut ona söz vermişti ben sana 7 tane bilezik. O 7 tane bileziği alsın veya babasından borç almış. Bunlar hariç ama devlet e, yasalar koymuş. Nafaka belirlemiş. Evet. Bu nafaka çocuk içindir. Çocuk içindir. Bunu kadın kendini aldığı zaman dinen caiz olmayan bir şey almış olur. Bir tek istisnasını bunu koyabiliriz. Kadın diyor ki ...sen bana on sene... ...nafaka vereceksin... ...yoksa boşanmam senden yoksa sürerim... ...erkek de mahkeme şartlarından önce... ...bunu kabul ediyor... ...bu bir taahhüttür... Hmm, ...anlaşmadır... Bunu, ...mahkemede ondan sonra her ay dört bin dolar vereceksin buna diyor mesela... ...bu olabilir... ...olabilir diyorum... ...yani olsun diye tavsiye de bulunmuyorum. ...bunun dışında... ...yani yasalar veriyor olabilir... ...yasalar faiz hakkı da veriyor hocam... ...evet... Yani yasa olarak sana 3000'e bine bin lira veriyor. Beş senedir bekledi diye bu helal mi oluyor şimdi? Yasa veriyor olabilir. Ama bir Müslüman olarak biz Rabbimizin şeriatına bağlı kalmak zorundayız. Kadınlarımız intikam almak için ödesin hain, ödesin diyorlar. Ama ben olsaydım o alacaklarını yani ona yapıldığını kabul ettiği zulmü ahirette alırdım. Daha büyük bir borsadan alır ahirette. Evet. Yani bu önemli bir konu. Biz bunu uyarmış olalım. Hanım kardeşlerimiz buna tevessül etmesinler. Fakat çocukların nafakası, masrafı kesinlikle baba tarafından ödenecek. Onu mesela becerip adam ödemiyorsa mahkemeye verip alsın. Hiçbir bu mahkemenin tayin ettiği nafakayı e, acaba o biraz önce söylediğiniz anlaşmış olmak yani bir tür taahhüt dedik ya yani karı koca anlaşırlarsa ben senden boşanacağım ama bana şu kadar e, şey vereceksin nafaka vereceksin gibi o tarzı anlamak mümkün mü o zaman şey iyileşiyor mu ee, mahkemeden sonra bunu kılıflandırmak mümkün değil Mahkemeden sonra Kılı, yani mahkemede önceden diyor, bana helal olması için biz böyle anlaşalım bari. Yani hmm. Bu faizi helallaştırmaya bence. Evet. Ama ben şöyle de rastladım. Mesela adam diyor ki seni boşamış olmak anı onuruma dokunuyor diyor. Ama ben seninle yaşayamayacağım diyor. Ve seni boşadığımda da vicdanımı rahat ettirmek istiyorum diyor. Ben sana e, şu filanca standartta her ay aylık vereceğim. Diyor erkek evet. Bu bir taahhüttür hocam Dolayısıyla 50 sene kadın bu maaşı alsa Hiçbir sıkıntı yok Anasının sütü gibi e, etti. Taahhüt ediyor Ama yasaları kullanıp Sanki erkeğin Böyle bir borcu varmış Hiç mahreminde olmayan hmm. Bir bağlantısı olmayan bir kadına Sanki borcu varmış gibi bir maaş bağlatmak maaşının işte altıda birini üçte birini neyse evet. o tarafa bağlatmanın e, İslam nazarında bir helaliyetini bulmak çok zor hocam. Evet yani şimdi bazı fıkıhla meşgul olan hoca efendiler diyorlar ki İslam'da böyle bir şey yok ama e, böyle bir örf olabilir şimdi diyorlar. E bu örf ama bir mantığa oturmalı. Nedir bu mantı? Boşamanın cezası olarak diyor bunu evet. şimdi boşamanın cezası ödeniyorsa boşamak haram o zaman evet bu fıkhen de bir yere oturmuyor Oturun, evet. bu kıyaslar e, boşa e, kürek sallamaya sebep oluyor hanım kardeşlerimiz böyle bir şeye tevessül etmemeliler boşandığı zaman bir başka başlığa geçelim siz sahte bakmaya evet. başladınız hocam bir beş dakikamız <gülüyor> kaldı şimdi bayan e, boşanınca babasının evindedir. Evet. Babasının evine döner. Ee, babası ölmüşse işte dedesi yani baba ocağına döner. Ama bayan baba ya da kendi o... evini ha işte onu söyle. Baba ocağına dönme imkanı yok. Evet. Baba ocağı dağılmış. Abiler herkes evlenmiş, gitmiş. Kendi hanesini kurup kalabilir mi? Hiçbir sakıncası yok. Evet. Hiçbir sakıncası yok. Hürbi Müslüman Hı. olarak kim ne yapabiliyorsa onu yapabilir ama zimmet aranacaksa bu zimmet babaya döner. Zimmet? Yani kadını nereden arayacağız biz boşandıktan sonra? Kızken babasının evinde arıyorduk. Evet. Evlenince kocasının evinde arıyorduk. Evet. E boşanınca adres neresi? Tekrar babasının evi. Yoksa babasının evi. Kendi başında bir hayat kurabilir kadıncasın. Evet. Çocuklarıyla veya bekar olarak bu açıdan bir bizim dinimiz açısından bir sistem hatası yok ama evla olan şüphesiz münasipse babasının evine gitmesidir evet. fakat bizim toplumumuzda şöyle bir sıkıntı var hanım kardeşlerimiz boşandıktan sonra iki büyük sıkıntı yaşıyorlar birincisi babalarının evinde bu yüzüne vuruluyor daha sonra evet. çık gel kızım uzalımın karını yani çekmedi. fazladan birisi gibi nereden çıktın geldin sen gibi, evet. gibi yapıyorlar bunu o işte bahsettiğim insanlığın anne baba boyutu olarak görüyorum evet yani bunu nasıl söyler bir anne nasıl söyler bir baba anlayamıyorum anlayamadığım evet. için de bir yorum yapamayacağım üvey kıza söylense hadi bir anlamı var bunun öz kıza nasıl söyleniyor mesela dönüp geldik evde bir kızımız daha var bir abi var üç kardeş yaşıyorlar bulaşıklar yıkanacak doğalı nedir bunun iki kızın yıkamasıdır bunu değil mi evet. sen dulsun sen yıka nasıl der bir anne baba bunu anlayamıyorum yani sen süpür evi artık evet bu anne ve babanın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü duymadığını gösteriyor Allah'tan korkun çocuklarınıza adil davranın evet çocuklarınıza adil davranın bu sözü duymamış demek ki bu Müslüman ya da camiye gitmiyor hiç hadis-i şerif dinlemiyor. <gülüyor> evet. Yani bu bu bir bir yere koyamıyorum bu sözü hocam. Evet. Hanımlarımızın eve baba evine döndükten sonra o evde her an bir söz işiteceğim psikolojisi çok riskli. Evet, çok riskli. Çok riskli. Tabi, yaralayıcı. Yani, e, bu bu konuda haklılar. Evet. Bu konuda anne baba haklı. Ama boşandıktan dört sene sonra da evde hala iki elinin arasına kafasını koymuş matemli, ağlıyor, diyor. E sen de evin huzurunu kaçırdın canım. Bir hafta, iki hafta otur, dur. Bir de çocukla gittiyse kadın elbette bu sıkıntı ikiye katlanıyor. Çünkü dede mesela o çocukların anne tarafından olan dedesi oğlum sen çok yaramazlık yaptın dediğinde anne bunu ne anlıyor? Sen bu evin çocuğu değilsin zaten. Evet. Bir de o evde... ...erkek kardeşin çocukları varsa... ...sanki onlar... ...yabancı e, komşuz, muhacir çocuğu gibi... ...o da öyle görülmez de... ...yani onun gibi görüldüğünü... ...zannediyor kadıncağız. Ya o psikolojik zemin var. E, var, e, tabii yürekte bir yara var. Bir yara var, evet. Öyle yapmasa bile... E, ...mesela bir dedeye ben aracılık yaptım... ...bu çocukları niye almıyorsun dedim... Dedi, filan akrabamız dedi böyle yaptı aldı dedi hiçbir zulmetmediği halde adı kötü dedi oldu dedi ben onun için gidin daire tutun paranızı vereyim dedim dedi <gülüyor> emekli paramı onlara vereceğim dedi evet. o dairede yaşasınlar ben ölümüm yaklaştı kötü dedi olmayayım dedi evet. çocuğa nasıl at edeceğim kötü olacağım yani baktım bu dedi, da başka bir hassasiyet çok akıllı düşünmüş dedi evet, evet. tebrik ettim kızı ikna ettim kızım dedim bak sen yanlış anlamışsın baban seni evi sokmadığından değil Evet. Senin yüreğine zarar vermemekten Düşünmüş Yani bu, bu bak babalık hocam evet. ya Bu mükemmel bir babalık Bir insanlık bu O rahmetli anılacak bir dede bu insan evet. Bir sorun daha var hocam Hanım Kardeşlerimiz boşandıktan sonra Bilhassa genç Boşandılarsa Ve evet. hele hele çocuksuz boşandılarsa Şöyle Zannediyorlar Ve toplumda böyle baktığı olabiliyor bu genç boşandı bu pislik arayıp duruyor bu toplumda He, örtülü ama böyle düşünüldüğünü zannediyor ben hiç unutamıyorum genç bir hanımefendi 30'lu yaşlarında dulum ama hocam ben namussu bir kadınım ha? diye söze başladı ne demek abla dedim sen ne diyorsun dedim ya ne demek bu dedim herkes böyle bakıyor diye korkuyorum dedi. Önce tövbe et dedim. İnsanlar hakkında su izan yapıyorsun sen dedim. Mesela beni şöyle bir düşünmediğim halde niye sen böyle söze giriş yaptın? Meğer ki kadınların böyle bir yarası var evet. içinde. Ee, dersimizde de konuşmuştuk. Şimdi mesela markete gidiyor, hep bir marketi tercih ediyor ise bir dul kadın niye bu markete gidiyor oradaki kasiyerle herhalde kaş göz işaretleri mi var diye vehmediliyor bu suizan bu haram evet. bu iftira bu kin bu nefret tohumu ekme Allah'ın azap ettiği şeyler bunlar biz duldur diye bekardır diye gençtir diye evlidir diye şu markete fazla gitti diye yaptığımız suizanını Allah'ın huzurunda ödeyeceğiz ...yani bir kadının... ...dul olması... ...genç yaşta boşanmış olması... ...çocuğunun olmam ...veya çocuğu da olsa yani iftiradan korkmayan... ...Allah'tan korkmayan... ...yedi çocukluk kadına da bu sözü evet, evet. billah. Cehennem derdi... ...ya da kabirden bakmayan için... E, yeah. bu ...çok kolay sözler bunlar... ...bu bizim şeriatımızla asla alakası yok... ...asla alakası yok... ...yani bir kadın... ...duldur, genç yaşta dul oldu diye... ...ona yüzde bir bile su izanla bakmak haramdır evet bu ablalarımız kız kardeşlerimiz bunu düşünmeleri de seviyesizlik böyle bir şey düşünmek de yanlış sen imanın var iffetin var dik dur, dik Ke, dur. Evet. diyen yani Ayşe anamıza bile dedikodu yapıldı evet, sen evet, kimse alnın açık sen alnın evet. aç. bir konumuz daha var onunla isterseniz bitirelim hocam Boşanan kadının evlenmesi meselesi evet. Boşanan erkeğin evlenmesi meselesi Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Bir yolla dul kalıp da e, çocuklarına bakana cennet faadi var Evet. Çocuklar dağılmasın diye Ama çocuklu veya çocuksuz erkek veya kadın evlilikte hiçbir sorun yok tekrar Evlenebilirler. Evlenmeliler de. Evet. Bilhassa kadınlar mesela 40 yaşından önce boşandılar mı tekrar evlenmeleri bir tür zaruret. Evet. 40 yaşından sonra artık kadınlar için evlilik geri geliyor olabilir. İhtiyaçlar açısından. Erkekler için bu yaş daha ilerlerde. Ama tecrübelerini Abartmadan kullanarak evlenmeleri gerekiyor. Evet. Bir acı te tecrübe yaşadılar. Yani sütten ağızları yandı ama ayranı öfürmelerine gerekiyor. Gerek Süte yine öfürsünler. Evet. Ve bu konuda e, bekar, dul, dinen bir fark yok evliliğin. Evet. Örf bunu sıkıştırıyor. Sosyal haklar çok güçlü bir şekilde bütün vatandaşlara verildiği için şu anda kadınlar bir daha başımı belaya sokmayayım düşünüyorlar ama. Dulluğun da bekar olarak yani bir daha evlenmeden devam etmesinin getirdiği ağır sorunlar var. Bunlarla inatlaşmaya gerek yok. Evet, hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, <gülüyor> İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Nurettin Yıldız hocamla, ben de Ahmet Taş getiren üç programdır. E, boşanmayı konuşuyoruz. Bugün de. Bütün boyutlarıyla boşanma öncesi sonrası insanlığımızı kaybetmeme hassasiyetinin altını çizmiş olduk. Ee, yani güzel bir Müslüman toplum inşa etmek hakikaten büyük sorumluluklar gerektiriyor. Bunu bu meselede de toplumun bu sancılı meselesinde de bir kere daha görmüş olduk. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olmasın.